Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Evet herkes iyi pazarlar. Libero'dayız 94.9 Açık Radyo'da. Bugün İsmail yok, Volkan var. Merhaba. Bağış her zaman gibi yok. Konuklarımız var. E, canlı gidiyoruz bu hafta tercih ettiğimiz şekilde. E, öncelikle konuklarımıza bir hoş geldiniz diyelim. E, Burcu Karakaş, Halil Dinç daha bizimle. Hoş bulduk, sağ olun. E, onların ve Baver Çakır'ın da e, yer aldığı bir kitap e, üzerine konuşacağız. Erkeklik olsaydı düşünce. Baver aramızda değil tabii. Barselon'da değil mi Barselon'da? Evet. evet. Şu anda Barselon'da. Aynı zamanda kitabın e, editörü de Tanıl Bora. Evet. Ee, ona da buradan selam bir Evet, Tanıl'a da selam gün Geçenlerde bir telefonla konuşmuştuk, bağlanmıştık Ankara'ya. Ankara'ya genelde bağlanıyoruz telefonla zaten. <gülüyor> evet, öncelikle e, Burcu da, Ali İbrahim de radyocu. O yüzden <gülüyor> e, biraz rahatız. <gülüyor> Burcu eski açık radyocu bir de. Evet. Ee, hangi senelerde? Geçen sene. 2012 diye hatırlıyorum. 2012 evet. tamam. 2012'nin <gülüyor> Ekim'inde... <gülüyor> Bas diye basketbol programı yapıyordu değil mi? <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> evet... E, ...şiddet üzerine. Evet. Tabii, espri yaptık, hemen tekrar söze giriyoruz. <gülüyor> Düzeltelim <gülüyor> bari. E, Burcu'nun söyleşi yaptı. Bu haberin de giriş yazısı... Ya, ...yani yalnızsam düzeltin ama... E, ...yaptığı kitap e, çok yakın zamanda yayınlandı. E, futbol, eşcinsellik ve... ...Hali İbrahim Dinçtağ'ın hikayesi. Biz aslında parçalı olarak... Ali hikayesini bazı yerlerde öğrenmeye çalışıyorduk ama bu kitap uzun solupta bir söyleşi olması açısından iyi bir derleyici toparlayıcı hikayenin tamamını öğrenmemiz açısından iyi oldu. Biz de e, iki haftadık özellikle futboldaki bu erkeklik haline e, efeleniyoruz. Geçen haftada iki kadın e, futbolcu ve e, futbol severle muhabbet etmiştik. E, devam bir, ediyoruz. Bir basketbolcu. Ha, Burcu. <gülüyor> Tartışmalı bir basketbolculuğu tartışmalı. var tabii. Senin içinden. Ee, önce hakemlikle gireceğiz lütfen. Sen aynı zamanda bizim <gülüyor> hakemimizsin. Hem Volkan'ın evet. hem benim Gazoz Ligi'nden ve Efendilik'te hakemimiz. Ee, kararlarına tamamen katıldığımız <gülüyor> hakemimiz nadir de olsa. Teşekkür de. ediyorum. Yani hakemliğin kararına nadir olarak katıldık açısından <gülüyor> değil Yoksa biz komple katılma kararı alıyoruz. Ee, Edoardo Galeano ile gireceğim Zaten e, hep fırsat kolluyoruz Edoardo Galeano'nun gölgede ve güneşte Futbolundan girme e, Hakem diye bölüm var e, Galeano orada yani nef bir nefret objesi olarak yaklaşıyor hakemliğe. Çok hoş e, ifade ediyor ama bir taraftan da e, ondan en çok nefret eden taraftarların aynı zamanda ona ne kadar e, ihtiyacı olduğunu yani eğer bir hakemlik mevsisi olmasaydı muhtemelen taraftarların kendileri yaratırdı diyor. Ve e, hoş bir şekilde bitiriyor. E, sana dönüp hemen pas, sana veririm zaten. Yüzyılı aşkın bir zaman hakemler karalara büründüler. Tuttukları hiç kuşkusuz kendi yaslarıydı. Şimdilerde ise renkli giysilerin arkasına saklanıyorlar. Evet e, hakemlik zor müessese. E, yas mı tutuyorsunuz bilmiyorum ama hakikaten bir nefret objesi bir taraftan da sağda. Ya şöyle söyleyeyim. E, Sen seviyor musun hakemliği bu arada? Çok. Yani ben e, futbola aşırı bir insanım. Ben e, 8 yaşında futbola başladım. Daha çocukken de oynuyorduk ama 8 yaşında işte minik takım, yıldız takım, a genç takımdayken zaten futbolu bıraktım. Küçük bir sakatlık geçirmiştim. Daha sonra hakemliğe hani futboldan kopmamak adına hakemliğe başladım. İşte 14 yıl boyunca yaptım 2009'a kadar ondan sonra yapamadım malum biliyorsunuz. Şimdi hakemlik ben o dönemlerden hani siyah kıyafetlerimiz vardı formalarımız başka yoktu. Ben hep eleştirirdim neden biz sadece siyah giyiyoruz diye. Neden renkli formalarımız yok diye. İşte yeni yeni işte o dönemlerde işte süperlikte ikiler birinciliktekiler işte giymeye başlamıştı. Daha sonra Türkiye ve dünyada artık renkli formalar yayıldı. Yaz değil aslında hakemlik gerçekten çok zor, çok keyifli bir meslek ben hakeme her zaman şeye benzetirim ee, kafes içerisindeki bir aslana benzetirim ee, taraftarı da e, kafesin dışındaki e, tabi alınmasın kimse ama kediye benzetirim hani maç boyunca hakeme tepkiler tezahüratlar, kötü tezahüratlar, eleştiriler falan hakem bitiş düdüğünü çalıyor dışarı çıkıyor kimse yok Yani aslan kafesten çıkıyor <gülüyor> kediler kaçıyor gibi oluyor ee, ama yani Eduardo Galliano'nun buradaki şeyini e, refer edersek o yasın dışından sonra da feci bir dışarı açılma hamlesi gibi renkli değil resmen fosforlu formaya döndü bir taraftan. Yani iyice belirginleşti. Hakemin Ama yani bir taraftan da hakemsiz futbolu hakikaten biz kendi maçlarımızdan da biliyoruz. Mümkün değil yani biz kendimiz hakem aramaya başlıyoruz. Evet kitaba gelelim hakemlik üzerinden devam edeceğiz. Fikir nasıl yani senin fikrin mi yoksa bir kolektif bir şekilde mi karar verdi, verildi? Söyleşi yani söyleşide anladığım bir taraftan sen gazetecisin. Bu homofobik söyleme ve futbola yani erkeklik halinin en fena şekli yer aldığı iki dalda ya da şahitsin. Nasıl yani başladı bu proje? Ee, şöyle ki 2010 yılında ben Halil'le Haziran ayıydı galiba. Milliyet için buluşmuştuk. Duruşması öncesi röportaj yaptım kendisiyle ki o zaman bile yani ilk defa kendisiyle o zaman tanıştık. Ee, ...hani yazacağım şeyin gazeteye girip girmeyeceği <gülüyor> konusunda da çok böyle hani emin olamadan gittim aslında. Ya sonuç olarak hani ana akım medyada çünkü e, malumunuz. Hani şu seneler daha son zamanlarda birazcık daha belki... E, evet, söyleşinde de öyle söylüyorsun evet, sen. Evet, ama yani hani... Işte, Abartmamak lazım diyorsun yani. Böyle belli nüanslar içinde hani koyabiliyorsunuz vesaire... Neyse işte ilk o zaman tanıştık. O bana daha doğrusu ilk oturduğumuz zaman hani ne yapıyorsun şu an dedim ki o zaman hakimlikten atılalı işte. Bir yıl falan olmuştu. Olmuştu. Bir yıl tam bir yıl bir yıl bir ay olmuştu evet. 2010 değil tabii ben şu an. Ben yok. Iki, 2011'di evet, sanırım. 2011-2011. Şu an karıştırdın orayı hemen i̇ki geçiyoruz. Yıl, tamam. Yok öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sonra e, hiçbir şey yapmıyorum deyince yani hani o kadar e, üzerinden Geçmiş zaman bir yandan davası sürüyor zaten hakemlik yapmasının mümkünatı yok ama hani şey anlattı birçok yere iş için gitmiş başvurmuş ama kimisi açık bir şekilde alenen kimisi de üstü kapalı bir şekilde abi seni alamayız kusura bakma hocam işte siz, biz seni e, çok seviyoruz hani şey böyle biz aslında homofobik değiliz. ...demeye getiriyorlar. Hani bizim için bir sorun olmaz ama... ...içinde bulunduğumuz yerde işte insanlar gelince... ...onlar için bir sorun olabilir gibilerinden. Peki bunlar ne iş başvuruluğu? Sporla ilgili futbolu hayır, yok. Hayır hayır kesinlikle. 150'nin üzerinde iş başvurum var. Ciddi misin? Bulaşıkçılık dahil. Tezgahtarlık vesaire birçok yani şeyde açık. İstanbul'da hani, oluyor. Tabii. Bazen, evet. Evet. O öyle anlatınca tabii hani... ...işine zaten homofobi yüzünden son verilmiş bir insan ama... ...ondan sonrasında da yine aynı şeyden dolayı mağdur edilmesi... ...yani o kadar uzun süredir... E, ...hayatını idame ettirmek durumunda en ...ve hani bunu beceremiyor ne yazık ki... ...toplumun bu içinde bulunduğu... ...homofobik durumdan dolayı... ...deyince... E, ...hani yani dedim istersen hani hikayeni... ...kitaplaştırabiliriz gibi diye düşündüm... ...ama tabii o zaman hani nasıl çıkacak... ...ya da nerede çıkacak vesaire nasıl olacak... ...öyle bir fikrimiz yok. Sonra Form, format hakkında da çok bilgi yok herhalde. Tabi yani nehir söyleşi gibi olur diye düşündük... ...sonrasında işte o yaz... E, ...buluşa buluşa işte... Öyle bir 3-4 ay gibi bir süre içinde deşifresi oldu sonrasında. Sonra işte Tanıl Hoca'ya e, böyle böyle bir şey var. Ondan sonra o da hani şey e, kitabın içeriğini çeşitlendirmek adına bir yazı daha alalım dedi. Baver'e işte evet, dedik ki evet. sen yazar mısın? O yüzden aslında tabii hani küçük bir şey olsun. Baver'in yazısı giriş yazısı gibi değil aslında ama hani iki yani benim söyleşim ile artı Baver'in eşcinsellik ve futbol ve kendisinde içinden geçtiği süreç vesaire. Hani onu İyi yaptın düzeltmiş. derlediği ...bir <gülüyor> yazıyla... E, ...ön sözümüzü de buradan kendisine... Şey, ...selam gönderelim. Yasemin Çoğlu, ...sevgili hocamız Kışkalser evet, Üniversitesi'nden. Evet, evet, evet. Nefret suçları üzerine... ...o da çalışan bir hocamız. Hatta Hindistan'a gidiyor... ...buradan bizi dinliyorsa... <gülüyor> iyi, <gülüyor> ...iyi yolculuklar <olurduğru>. Şimdi <gülüyor> e, Eduardo Galeano'nun... E, ...o bölümünde aynı zamanda... ...hakemlik yürek işidir... E, ...diyordu. Bence asıl önemli olan... ...hele Türkiye'de hakemlik... ...çok kolay bir iş değil. O yüzden de... Hep ...onla beraber bir eylemcılık faaliyeti de o Kesinlikle. yürek çok çalışmadığı için ilerler. Ama senin sadece hakemlik süreci nedir? Bence en önemli şey yürek faaliyeti hakemlikten ziyade cinsel tercihinle ilgili... <gülüyor> ...yaşadıkların e, ve yaşayamadıkların hakemlik yapamıyorsun... ...aslında yapıyorsun yani bize hakemlik yapıyorsun. Şimdi hakemlik Kesinlikle yap ha, yani, hakem o, sa yani hakemlik o farklı sadece bir keyif zaten. Bu o keyif için tabii ama yani pozisyon hayatının e, lisansı, pozisyon hayatının dolayısıyla... ...yaşamını sürdürme e, olayının da e, engellenmesi hakikaten e, çok ciddi bir şey. Futbol gibi alanda çünkü Türkiye'de bu tip e, çıkışlar da yani sadece futbolda değil... E, ...herhangi bir alanda cinsel yönelimini belirten çıkışlar çok kolay olan bir şeyler değil. Olunca da ne olduğunu görüyoruz. Ama galiba senin durumunda işte Burcu'nun kitabı, önceki söylesi tabii. Ayşarmanın Arman'ın yanılmıyorsan bir söylesi daha vardı. O da kamuoyu yaratılmasında etkiliyor oldu. Yine Burcu'nun söylediğine bir referi edeyim. Sanki homofobi konusunda senin hikayenin özelinde yani yargı süreci devam ediyor tabii o kısımda hakemliğe dönmedin. Ama farklı bir farkındalık oluştu mu? Ne düşünüyorsunuz? Halil'in durumunun Yarattığı, ardından. Evet. Yani hani tabii sen de sonra eklersen eklersin. Ben tabii, burada tabii. çok onun yerine konuşmayayım ama... ...hani en azından gördüğümüz ettiğimiz... Medya açısından söylesem mesela. E, bir kere Halil'in yaptı hakikaten Türkiye'de... ...yani ondan önce daha başka kimse ekrana çıkıp bir şekilde... ...zaten hani futbol üzerinde ayrı ama... onlar haricinde de kimsenin ekrana çıkıp... ...evet ben eşit diye hani bunu... ...ve buna utanmıyoruz, utanacak bir şey yok... ...gibi böyle milletin gözünün içine soktuğu bir durum... Canlı yayın üstelik yok Televiz zaten. Televizyon programında programda Tabii. neydi? Telegol. Telegol. E, Uluslararası Tola Ege'nin. E, Ahmet Çakar. Erman Taroğlu yok. Yok yok. Erman yani. Taroğlu zaten. O zaten yok. O zaten yok. Öyle bir yerde bulunmayı da tercih edeceğini <gülüyor> sanmıyoruz. Kendisi dün yani en önde gideni homofobik olarak. Evet, ödüllü zaten. Tabii canım. Evet yani ayrıca. Neyse e, ki kendisinin yüzünü buzlamışlardı. İşte ismi de hani HN nokta iyi nokta de sanki belli değil hani artık alelik şeklinde yani. Gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Öyle bir İskender tipi ne vardı değil mi? <gülüyor> yani onu sonuç olarak hani Halil'in Halil hani bir şekilde kendisini e, ifşa etmesi de güzel bir kelime değil ama hani açık açık evet ben buyum buradayım bunda da bir sorun yok demesi. Zaten ondan sonra aldığı tepkiler ben hiç neredeyse olumsuz bir tepki almadı diye biliyorum. Yani ee, tabii, ama toplumda iki yüzlü yani tabi evet. abi helal olsun işte çok iyi yaptınız biz de arka, arkanızdayız ve Ayşe Arman'ın da zaten yaptığı söyleşinden de e, olumlu tepkiler aldığını biliyoruz. Çünkü şey hani e, tırnak içinde hani Halil böyle efendi bir insan ya da mesela okudular o röportajı bir onu okuyorlar bir buna bakıyorlar Allah Allah bu çocukta da bir şey yok ki niye başına böyle bir şey geldi gibi düşünenler de yani hani oldu aslında. Tabii yani o da hani sorunlu bir şey çünkü mesela hafif böyle hani şey olsa feminen ya da neyse yani hani hani böyle ama bu da da müstahak da noktasına gelebilir aslında ama hani hatta Ayşemam bile çünkü o söyle işte şöyle hatırlıyorum giriş yazısında şöyle bir şey söylüyor. Hani işte Halil'le buluştuk ettik hiç de yani aslında hani <gülüyor> öyle <de gülüyor> gibi böyle bir iması falan var e, yani ama. Şey var zaten e, Ayşar'ıma ilk röportaja geldiğinde şey dedi e, işte diyor beni aradılar işte eşcin sana kim televizyona çıkacak izle. Ben de televizyonu açtım diyor. Halkın diyor beklediği şeyi figürü işte o şeyi bekliyorum diyor. Hani hafif efemine, yani. giyimi tarzı farklı birini bekliyorum diyor ama. edilmiş Program diyor başladı. Baktım diyor takım elbiseli gayet ciddi diyor. Karşısındakilere çok rahat cevaplar veren. Hafif diyor Fransız var bir adam. Dedim ki yani ne bekliyordunuz? Kalkıp göbek mi atacaktım <gülüyor> yani? Yani işte algı bu. Yani o algıyı evet, yıkmak evet. lazım. Ama yani destek şey konusuna gelince gerçekten süreçten sonra tabii ki çok zor süreç yaşadım. Çok şükür. Şu anda yani şimdiki halime bakıyorum, bir de o zaman yaşadıklarıma bakıyorum. Gerçekten e, çok müthiş yol aldığımızı. O inanıyorum. zaman yalnızdın ama şu anda yalnız şu an değilim. Yani tabii her insan aslında yalnızdır. Ama hani e, şöyle bir şey var. Felsefe <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Ş> <gülüyor> şöyle bir şey var. Yani ilk programa çıktığımızda yüzde 40 olan destek, yani bunu ortalama söylüyorum. Süreç ve zaman içerisinde işte çıktığımız televizyon programları olsun, yaptığımız röportajlar olsun. Ne için biz bu mücadeleyi verdiğimizi halka çok iyi anlattığımıza inanıyorum. Ve süreç içerisinde inanın destek yüzde altmış yüzde yetmişlere çıktı. Ve muhafazakar kesimden de çok destek aldık. Yani sokağa çıktığımda mesela insanlar geliyordu direkt ölümü. Yani o anda zarar da veren olabilirdi bana. Ama hani geliyorlardı hocam tanıyorlardı hemen. Hocam tebrik ediyoruz yanındayız. Gerçekten bu davanın peşini bırakma diyordu insanlar. Yaşlı bir teyze yolda beni öptü. Oğlum sen benim evladımsın işte hani bir şey olursa mutlaka işte benim yani bana gel gibi yani benim de benimle yaşa değer gibiydi yani yaşlı teyze hiç unutmuyorum. buna İstanbul'da Tabi Tabii yani. tabii. Ee, Trabzon'da gerçi birkaç kere işte Trabzon'a gittikten sonra yolumu kesen kadınlar oldu mesela. Peki o, o televizyon programında hep buzlu ekran değil mi? Sonradan bir, şey... bir iki dakika mı ne falan. Evet. On sonra ki yani Kendisi bunu kaldırın. Kaldırın. Diye. kaldırın. Yani bunu Sen kaldırın. Talep evet evet kaldırın. bunu kaldırın. Yani ben ne, suçlu muyum? Ha, ha? Ne, yani, hırsız mıyım şey miyim? yani? Hırsızları zaten bu ülkede alkışlar hale <gülüyor> geldik ya. Onun için e, <gülüyor> ama öyle yani şimdi. E, Halil İbrahim hiç e, çekimi istediğim gibi. Yok konuşur. yok şöyle söylüyorum. Ben ben her şeyde zaten e, ben hep şunu söylüyorum arkadaşlar diyorum. Gittiğim işte okullardaki, üniversitelerdeki sempozyumlarda olsun panellerde işte farklı gazeteler, televizyonlar hep şunu söylüyorum arkadaşlar. Halil İbrahim Dinç Dağı kimse sevmek zorunda değil. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama bu davaya herkesin insan olan, herkesin sahip çıkması gerekir. Davayı sevin, beni sevmeyin. <gülüyor> ya istemiyorum cidden yani beni sevmek zorunda değil kimse. Ama bu davayı herkes sevmek zorunda. Ayrımcılığa uğramış, ötekileştirilmiş, her ne şekilde olursa olsun ezil... benim kız kardeşim başörtüsünden dolayı büyük sıkıntılar yaşayan bir insandır üniversite hayatında. Ve benim en büyük destekçimdir şu anda. Ati yaşam hakkına tabii canım yani, yani hayatını sürdürme hakkına da saldırıda bulunulmuş. Kesinlikle <gülüyor> ve bunun için herkesin bu davaya sahip çıkması gerekiyor. Şimdi bu dava 4 Mart'ta duruşmamız var. Büyük ihtimalle yüzde 99 son duruşma. Artık hakim Karar tabii, tabii, kararını veriyor artık. Yani hayır hakim zaten evrak istiyordu. Kimle mahkemenliksin bu arada? Bilim futbol Mühendir federasyonuyla Mühendir e, maddi ve manevi tazminat davası açtık. Futbol federasyonuna. Hakemliğe geri dönüş talebin var değil. mı? Hakemliğe geri dönüş talebi için biz üç dört kere futbol federasyonuna dilekçe yazdık. Dilekçelerimize hiçbir şekilde cevap verilmedi. Şimdi avukatlarımızla oturduk konuştuk. E, şu karara vardık. Futbol federasyonuna tekrar bir dilekçe yazmayacağız. Direk bu önümüzdeki hafta içerisinde FIFA ve UEFA'ya şikayet mektubu göndereceğiz. Yani artık biz futbol federasyonu çünkü bizi muhatap almayana biz hiç muhatap almayız. <gülüyor> Onun için e, futbol federasyonu artık işimizdir. Çünkü futbol federasyonu yok Türkiye'de. Şimdi bunu sadece Türkiye Futbol Federasyonu ismi var. Yani yönetimi yok. E canım o sadece hakemlik meselesinde. Yani değil. Senin davanda değil birçok davanda değil, değil. zaten. Onu diyorum de, yani futbol federasyonu vardı. yok yani. Evet. Kurulları ile birlikte yok yani. Şimdi dava ile ilgili birkaç sorum daha olacak ama bir müzik arası verelim. Ee, ondan sonra devam ederiz. Ve, müziklerimiz Ankara'dan. Ee, Burcu Ankara'dan gibi Ankara'nın <gülüyor> <yok bu> bağları. <gülüyor> <gülüyor> yok yok Ankara yani müziklerimizi yapan arkadaşımız Barış kayıcısı hazırlıyor. Seçen. <gülüyor> Ankara'dan seçen e, gönderiyor. İlk şarkımız. Bunların hepsi 2006 Dünya, Dünya Kupası'ndan Kupası. hazırladığı parçalar. Basta'dan Zugayst by Freund'un dinleyeceğiz. Eğlenceli sözleri var. Brezilya'ya, İtalya'ya falan laf çakıyor <gülüyor> Almanlar. Diyorlar ki gelin Dünya Kupası için ülkemize ama kardeşçe gelin Dünya Kupası'nı almadan da gidin. <gülüyor> <gülüyor> <Diyorlar>. <gülüyor> evet. evet Basta'dan dinliyoruz. Zugayst by <gülüyor> Fußball ist ein blödes Ding, so viele Leute wollen ihn, sie laufen hin und her in engen Schuhen. Je 22 an der Zahl, sie mühen sich in großer Qual. Milliarden Menschen schauen ihnen dabei zu. Ja, was soll denn das? Wofür tun sie das? Ich verrate es ihnen, es geht um den Sieg. Von dem ersten Spiel bis zum letzten Spiel wird Gewinner, wer die meisten Tore schießt. Erschaffen, das Problem liegt auf der Hand. Das deutsche Team ist war bekannt, doch bekannt, ich spielte es nicht sehr gut. Nicht sehr gut das würde schon das Ende sein, fiel mir nicht just die Wende ein. Die Idee, wie wir trotzdem gewinnen tun. Ja, wie geht das? Ja, wie macht man das? Das lässt uns allen keine Ruhe. Warum von Afrika bis nach Amerika? Ihr Nationen, hört mir zu. Die. Welt. Zu Gast bei Freunden, wie ein Gast bei uns zu Haus. Doch wenn wo du wo zu Gast bist, schmeißt du den Gastgeber nicht raus. Du stehst ihm nicht sein Silber, dreist du in blindagier. Ihr seid und zu Gast bei Freunden. Freunden, nur den Pokal, denn lass schön hier. Brasilien ist ein feines Land, die Strände dort sind weltbekannt und auch die Mädchen werden gern gebucht. Gibt so schönes Zuckerrohr, was wollen Sie bloß vor unserem Tor, was Herr Ronaldinho da wohl sucht? Denn nein, das ist nicht fein, nein, das muss nicht sein, das ist wirklich nicht charmant, dass deren Zuckerhut Ihnen nicht reicher tut, geht mir über den Verstand. Die Italiener sind sehr nett die Spieler insgesamt Adre suchen nur so wie hierzuland die Frau Oma immer frisch im Haar was dem Krieg im Mode war. Sie sind so nett und lustig anzuschauen. Doch was mir weh tut, ist die spielend so gut, ihrem Schuss von sie zu hoch. Niemand ist fieser als die aus Pisa, lasst uns doch auch mal ran ans Tor die Welt zu gast bei freunden wie ein gast bei uns zu haus doch wenn du zu gast bist schmeißt du den gastgeber nicht raus du stehst dem ich sein silber greifst du in blinder gier ihr seid zu gast bei freunden nimm den pokal den lass schön hier Evet tekrar merhaba Açık Radyo'dayız 194.9 e, Libero programında e, Burcu Karakaş ve Halil İbrahim Dinç Daire e, kitaplarını e, erkeklik offsite düşünceyi konuşuyoruz Volkan. Bir hatırlatma yapmak istedim. Lütfen. Twitter adresimiz var bizim. Değil mi? Twitter.com <gülüyor> Taksim Libero 949'dan programa. E, Benim de var. Duyurularını <gülüyor> takip edebilirsiniz. Herkesin Twitter'ı bak. Evet. <gülüyor> Hepimizin var oradan. Libero 949'u takip ederseniz Hayri İbrahim'in de burcunda adresleri var, Tanabir'in <gülüyor> <gülüyor> de var. Tamam. Ee, bir de blokumuz var Libero 949.blogspot.com orada bütün programların kaydı var. Evet. Libero 94.9 at gmail'de elektronik posta adresimiz. Evet yani programı kaçır yani ilk kısmını kaçırmışsanız Blogspot'tan indirip dinleyebilirsiniz. Evet şu yargı sürecine dönmek istiyorum çünkü işin insani boyutunun önemli parçasından biri hukuki boyutuydu. Ki e, bu tip davaların aslında görünürlüğü de e, daha adil bir e, memlekette yaşamamızın Hele memlek Türkiye olunca bu davalar önemli bir belirleyici oluyor e, Federasyonla, Türkiye Futbol Federasyonu'na sürüken bu davanın e, temel şeyi anladığım kadarıyla artık e, Hakemliğe geri dönmek değil gibi mi? Yani şöyle söyleyeyim Tur e, Şu anki duruş yani davamız Futbol Federasyonu'na açtığımız dava özel hayatın hilali ve özel hayatın gizlerinin ifşa edilmesiyle ilgili. Bunun bu sürecin <gülüyor> ifşa edilmesi senin aslında televizyona çıkıp bu durumu belirtmenle ilgili değil. Değil, değil Öncesinde bir şöyle, raporun medyaya sızdırılması mı? Şöyle değil mi? biz askerlik yapmadığım için futbol federasyonu daha doğrusu Trabzon'daki il hakem kurulu bana bir ay kadar görev yaptım. Daha sonra işte askerlik yapmadığım için görev yapamayacağımı falan söylediler. Ben de kendilerine işte o maddeleri falan malum maddelerinden dolayı hakem ...yaptırmıyorlar. İşte askerlik yapmayan hakemlik yapamaz... ...falan sağlık sorunların nedeniyle. Ben de sorunumun sağlık sorunu olmadığını... ...ısrarla söyledim. Hatta doktorlara göstermişler... ...Trabzon'da. Onlar işte... ...herhangi bir sorunu yok hakemlik yapabilir demelerine... ...rağmen onlar... E, ...Merkez Hakem Kurulu'na yazı yazıyorlar. Merkez Hakem Kurulu... ...hiçbir araştırma inceleme yapmadan evet hakemlik... ...yapamaz. O maddeyi örnek gösteriyor. Ben de kendilerine işte... ...Futbol Federasyonu'na müracaat edeceğimi... E, ...onlar da işte... Yani detaylara fazla girmeyeceğim. Hani Ben Futbol Federasyonu e, Hakem İşleri Müdürlüğü'ne 11 Mayıs 2009'da dilekçe yazdım. Hakemlik haklarımın iadesi için. Aynı zamanda futsal hakemiyim ben. Salon hmm. futbolu. E, hakemlik haklarımın iadesi için müracaat ettim. 11 Mayıs'ta yazdım. Dilekçemi 13 Mayıs'ta medyadan okumaya başladık. Sen de maruz kaldın yani. Tabii tabii Hiç ben de gazeteyi yoktu. okuyunca şok oldum. İsim yok ama e, olay benim olay. Ee, daha İsim sonra, yok ama şöyle diyor. Trabzon bölgesi. O cuma günü yani he, bir hafta dört he, gün sonra mı ne? Evet de. Fatih Altaylı köşesinde. Evet. Şey, tamam. evet yani, yani kö Bunu araştıran herkes <gülüyor> bulur. Fatih Altaylı Kaç köşesinde. Aslında, evet. Bir telefonla bakardı bir de ses takipine. Fatihçim deyip idare Yani daha sonra işte... Bütün düşün ulusal medya sürmanşetten evet, evet, veriyor evet. manşetlerden veriyor olayı falan e artık bu olayı daha fazla biliyorsunuz ki Türkiye'deki medya e, sizi konuşturmak için çünkü böyle futbolda böyle bir olayın olması onlar için zaten reyting bir haber e, sizi konuşturmak için ellerinden geleni yapar. Zaten... Yalan haber yapabilir, iftira atabilir. İşte ailenizi sıkıştırabilir. Çünkü biliyorlar her şeyi artık. İşte işlerinize gidebilirler falan. Biz bunlara izin vermemek için çok zor bir karardı tabii. tabii. İzin vermemek için hani evet biz çıkalım bunu açıklayalım. Ya ölürüz ya diriliriz. Küllerimizden yeniden doğarız belki. Ve öyle de oldu. Bu arada işte bu medyanın dili özellikle konu futbol olduğu zaman zaten homofobik olan bir dil. Arka sayfaları spor sayfasına gitmeye başladıkça zıvanadan çıkıyor. Ee, mesela eşcinsel hakem ortalığı karıştırdı. <gülüyor> yani ortalığı kim karıştırdığını zaten süreçte iyi anlıyoruz. Yani hakem e, merkez hakem kurulunun yani hiç dozgün bir araştırma yapmada haberi sızdırması falan. Ama e, gazetenin dili zaten meseledeki duruşunu da gösteriyordu. Sadece sabah değil tabii. Birçok e, evet, gazeteleri evet. e, haberde dilinde bunlar vardı. Ama bu süreç bence sanki bu gazetelerin de e, dilini birazcık sanki e, düzeltti. Yani daha defansif oynamaya başladılar geldi. Şöyle bir şey var. Sanırım e, bunu şey olarak anlamaz insanlar. Hani ben işte kendini beğenmişlik anlamazlar. Sanırım e, benim duruşumdan da e, süreci yönetmemden de etkilenmiş olabilirler. Ki asla hiç kimseye taviz vermedim. Arayan mesela çok gazeteci. Mesela ilk avukatım şu anda yine avukatım ama hani şu anki bu davayı onunla yürütmüyoruz. Murat Söylemez. Bizim Hakemler Derneği'nin genel merkezin e, genel sekreteri ve hukuk danışmanıydı. İnanın onu e, bin, yani yüzlerce e, medya kuruluşu aradı. Hiçbirini kabul etmedik. Çünkü bu iş magazinleştirilecek bir iş değildi. Evet. Bunu çok iyi seçmek zorundaydık ve öyle de yaptık. Şimdi şey var. E, ben işte bazıları şey işte Halibri'im e, reklamın iyisi kötüsü olmaz reklam yaptı dedi. Ben... E, Şöyle söylüyorum. E, i̇nşallah onlar da böyle bir reklam yaşar. Hiç sorun değil. <gülüyor> e, var. Yani ben şunu söylüyorum. Yani bu işin reklamı olur mu? Yani burada bir <gülüyor> burada bir insan hakkı ihlali var. Yani bu davayı biz bunun için açtık. Futbol Federasyonu'na. E, ona gelmeden önce şunu söyleyeceğim. E, bunu söylemeden edemeyeceğim. Türkiye'de futbol adına yapılan her türlü entrika ve pisliği yapan kişiler Efendim bu şeye girmeyeceğim. Hani işte onun detaylarına girmeyeceğim. Onlar tartışılır ama e, Türkiye'de işte İşimize geldiği zaman yargı var, hukuk var. İşimize gelmediği zaman, bize dokunduğu zaman yargıya işte verdiği karar çok manidar. Hukukun verdiği karar çok manidar. İşte o söylemler çok manidar. Bu söylemler çok ünlü büyüğümüz, düşünürümüz var ya Tay Tayyip Bey. Hani çok manidar diyor ya. Şimdi onun için e, şimdi adliyede davaları görülüyor. Mesela dışarıda binlerce insan hırsızı, yolsuzluk yapanı, e, takımların haklarını yiyenleri alkışlıyor. Bu kararlar verildi bu kararları ben vermedim evet yapıldı dendi. Şimdi onun için ama insan hakkı ihlali olan işte bir Ahmet Yıldız öldürülüyor namus cinayetine. Evet. İşte e, Halil İbrahim işinde işinden ediliyor diri diri öldürülüyor Halil İbrahim Belki ölüp toprağa girmiyor ama diri diri öldürülüyor. Bu, arada, bu, bu duruşmalara kimse gitmiyor. Yani onun için biz efendim çok daha e, kutuları görürüz. Bu arada Ahmet Yıldız dedin. Ee, onu anmakta da fayda evet. var. Ee, sen Burcu sen şey yap. Çünkü kitapta geçiyor. söyleşi biz Yıldız'a ithaf ettik. Ahmet'in de yani davası halen sürüyor. Beş yıldır. Ne olmuştu istersen onu bir hatırlatalım. Ee, Ahmet Yıldız eşcinsel olduğu için ailesi tarafından öldürülen bir arkadaşımızdı. Davası hala sürüyor. Beş yıldır hiçbir gelişme yok. Tanık dinlenmişliği yok. Babasının öldürüldüğü öldürdüğü biliniyor yani en azından hani hala bu safhada şey iddia şeklinde i̇ddia ama bu yani. safhada. Ama hani dinlendi yok. Hiç hiç hiçbir şey yok. Yani duruşma beş yıldır sürüyor. Evet. E, yani şeyde. hatta orada bir duruşmasına katılmıştım İstanbul'dayken. Üzgüdar'da. Diğer duruşmalarında bir şehir dışında oldum. Kırmızı bültenle aranmasına karar verildi babasının. Nerede olduğu biliniyor. Ama hala kırmızı bülten çıkartıldı. Hala bulunamadı. Evet Türkiye'de eşcinsel olmak her alanda bedeli çok ağır. Yani hakikaten futbol gibi bir alanda böyle bir çıkışa. Yani bizim bir futbolu memlekette güzel olması için uğraş veren insanlar için de şapka çıkartılacak bir hareket olmuştu. Halil yani onun için her zaman tebrik ediyoruz ama fırsat bu fırsat tekrar tebrik edelim. Sağ ol, Yayın bitmedi devam ediyoruz. <gülüyor> ama şimdi araya bir tebrik daha geleyim <gülüyor> dedim. <gülüyor> bu arada kitaptan da gördüğüm taraftarlar da destek veriyor. Şöyle söyleyeyim e, hiç unutmuyorum devrimcem ona da buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Hakları, hakları Derneği Başkanı aynı zamanda Göztepe Spor'un Yabasta grubunun kurucularından başkanlarındandı. Bana e, 2012 mi 2011 mi tam olarak hatırlamıyorum yılında işte e, şeyde İzmir'de düzenlenen e, Roka Festivali'ne davet ettiler. Orada futbol etkinliği düzenlediler söyleşi düzenlediler. Ve bana şunu söyledi hocam biz bu destek için geç kaldığımız için senden özür diliyoruz dedi. Daha erken bu desteği vermemiz gerekiyordu. İşte Türkiye'de ilk olarak 14 takımla başladı. İşte 18 takım destek açıklaması yaptılar ve imzaladılar. Bunun içerisinde Sakarya Tatangalar grubu da var. Ama birisi yokmuş. Şeyden anlıyoruz, söyleşiden de anlıyoruz. Ki senin de taraftarı olduğun ve aslında memlekette başka türlü bir taraftarlığın en fazla adresi olan taraftar grubunun. ...onlar yokmuş galiba. Yok evet. O zaten beni şaşırttı. Çarşı, çarşı, çarşı grubu yok. Çarşı, karşı. Şimdi şey var. şey çok yani, haberliği yoktu mu diyelim ama gitmişti onlar. Ya gibi. mutlaka gitmiştir evet. de şey var. Hani e, mesela çok güzel destekler oldu tarafta. Mesela yurt dışı Almanya'dan özellikle Bayern Münih işte São Pauli işte Saint falan. São Paulo kaçırmaz. Yani bunların destekleri falan e, işte hatta Bayern Münih taraftarları işte statta pankart açtılar. İşte billboardlara yazdılar falan. Yani çok güzel destekler oldu taraftarlardan. Ama şey var hani gönül ister ki Türkiye'de büyük taraftar grupları. Tabii ki hepsi benim için çok değerli ama. Hani büyük taraftar gruplarının da bu tür olaylara sahip çıkması, destek vermesi, her türlü haksızlığa, ayrımcılığa karşı çıkmaları gerekir. Yani şun, şundan korkmasınlar. Sayın yine ünlü büyüğümüz düşünürümüz dedi ya bir taraf olmayan ber taraf olur. Bu ber taraf olmaktan korkmasınlar. İnsan tarafında olsunlar. Kimse ber taraf olmaz. Yani ama mesela o noktada işte taraftar gruplarının desteği yani hani büyük şeylerini de diyorsun da ama onların homofobik olmalarından ötürü de öyle bir destek vermiş olabilirler diye düşünüyorum ben yani. Hani senin söylediğin haklı bir şey. Hani ben o kadar grupların işte içinde vesaire hani nasıl bir yapılanma var işte o çok bilmiyorum ama sonuçta en nihayetinde Türkiye'nin Türk gel. Yani Türkiye'deki toplum homofobik olması demek bunu grupların bunun dışında olduğu anlamına gelmiyor tabii, yani. Tabii. O yüzden tabii, hani o öyle bir durumda söz konusu tabii. tabii. bu çok büyük bir şey. Tabii bu desteğin aslında 18 takımı grubunun yani küçük büyük önemli değil yani burada. Ama o grupların destek vermesi ve imzalaması ve basına sunması tabii ki çok büyük bir bana göre gelişme ve büyük bir adım. Yani şimdi bu homofobi meselesi özellikle futboldan bahsedince çok önemli. Sonuçta biz de top oynuyoruz, türbüne gidiyoruz ve yıllardır Türkiye Futbol Camiası'nı takip ediyoruz. Sadece Türkiye değil, dünyayı da takip ediyoruz. Sonuçta eşcinsel futbolcular daha çok ön planda oluyor. Avrupa'da hakemler çok nadir olarak duyduk ama futbolcuların yaşadıkları ortada. Baver'de kendi yazısında bahsediyordu zaten. Ee, ...bir taraftan medya da ama çok ciddi bir yer tutuyor. Yani e, mesela İngiltere'de de ilk basının bu konuda neler yaptığı ortada. Yani bir insanın hayatını karar etebiliyor. O hadiseyle karşılaştırdığımız zaman aslında... ...Hadi İbrahim durumunda e, sanki yani... ...tabii siz de bir taraftan yine basın içinden gelip yani bu süreci başında iyi tuttunuz. E, ama yani yine... Bayağı bir defansif hale gelmiş vaziyettemedi ama sanki böyle bir taraftan yine çıkıp bir şey patlatabilirler mi diye de insan korkmuyor değil yani sen yaptığın işlere nasıl bir tepki gördün kendi çevrenden yani, dalga da geç hani tırnak içinde çok böyle maviye dalınca Ama amma şunu kişi... söylemiştim yani işinden kovulabilirsin yok, yok hayır <gülüyor> yok hayır. <gülüyor> çünkü öyle ama de. ama neden neden gazetenin sahibi kim <gülüyor> çalıştığı yani. gazetenin sahibi kim Allah aşkına ha, federasyon, federasyon başkanı federasyon. Kapamaya çalışıyor. Kontolar... Haberleri yoktu. Şu an sayende oldu. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam seni ben işe alacağım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> <Ş> <gülüyor> şöyle bir şey var. Ee, yani Türkiye'de hani zaten kadının böyle bir aşağılanma durumu yani homofobi de öyle ele almak lazım. Hani e hakaret olarak size de sorayım yani niye kadın üzerinden gidersiniz ki mesela? hani o, o, orada oradan bir sıkıntı var da şimdi hani az önce o söylediğim şey sonuçta toplumda böyle bir şey varken medyayı da gene ondan ayrı tutmamız mümkün değil yani. Asla. Ama yani tabii ki. Ama dil hala medyada çok sorunlu. Özellikle Habertürk çok sorunlu. Yani kadın cinayetlerinde de çok evet, sorunlu evet, bir dil evet. kullanıyor. Transfobik yani ve, ve çok korkunç örnekler var hakikaten. Ee, yani şöyle bir şey e, benim şu ana kadar hani Halil'le yaptığım her haber Milliyet Gazetesi'ne girdi. Evet. Yani hani çünkü sonuçta hani olayı şöyle ele almak lazım zaten insanların da mesela eşcinsel vesaire falan denildiği zaman onu geçen gün bir yerde de söylemiştim. Hani hemen böyle akıllarına hani sadece cinsellik hani evet. vesaire işte açık saçı kıyafet bilmem böyle saçma sapan bir algı var yani bundan bahsetmiyoruz. Bizim burada bahsettiğimiz şey bu ülkede nasıl bir Kürt, Ermeni işte Laz vesaire neyse yani dininden dilinden dolayı ayrımcılığa insan uğruyorsa. Aynı şekilde eşcinsel olduğu için de ayrımcılığa uğruyor. O zaman nedir? Bu demek ki konuştuğumuz konusu bir insan hakları konusu. Yani Halil'in durumunu vesaire falan filan. Bunu böyle ele almak lazım. Algıda böyle bir sorun var yani. Bunu hani işte bunlar da canım nedir yani. Alt işte evlenecek de sanki işte çocuğu mu olacak hmm. falan gibi. Yani böyle hani işte saçma sapan hani eşit. Yani burada sonuç olarak... Talep edilen eşitlik değil mi? Yani çok hani aslında insani ve hani tabii tabii en, çok basit. en basit şeydir yani eşitlik ama hani o noktada insanların algısı da sorunlu. Öyle olunca medyanın kullandığı dil de sorunlu ama işte tabii hepimize çok büyük e, görev düşüyor yani. Evet. Şey var e, hiç unutmuyorum e, hetero ortamlarda da çok işte çevrem olduğu için e, her yerde var da hani e, çocuklar şey diyor beni ilk tanıyanlar hocam diyorlar ya. Eşçinsizler senin gibiyse bir sorun yok. <gülüyor> diyorum ki Allah aşkına. <gülüyor> yani diyorum ki yani ne var yani nedir yani. <gülüyor> millet, biz, siz ne görüyorsunuz? Ama şu var gerçekten medyanın az önce söylediği yani Medya mesela televizyonları yıllarca. Bu, hangi en... figürleri bize sundu? İşte Fatih Ürekler, Kuşu Maydınlar, işte Zeki Müren Rahmetli, Bülent Ersoy. Ve e, travestilerin, travesti trans arkadaşların e, yaşadıkları sorunları değil de. O yaşadıkları sorunlardan Hareket sonraki, o yaşadıkları işte. sorunlardan sonraki o e, feryatlarını hep medya öne çıkardığı için insanlar artık e, trans bireylerden kork. Yani korkmaya başladı. Çekilmiş hani bizi öldürürler, bıçaklarlar falan gibi böyle bir algı vardı toplumda. Ama yavaş yavaş o yıkılmaya başladığına inanıyorum. Çünkü bakın 90'lı yıllarda benim olay olmuş olsaydı ben Trabzon'da linç edilmiştim. Ama 2000 ve özellikle 2005'ten sonra çok şey değişti artık bu ülkede. Ha, tabii ki bu bağlamda yine çok zorluklar var ama e, bunlar tabii ki bir türlü e, çalışarak e, bir şeyler yaparak mücadele ederek mücadele ederek buralara gelindi yani yoksa ben şimdi meclise gidiyorum e, basın açıklaması yapıyoruz milletvekilleriyle görüşüyorum hatta milletvekilleri hocam e, fotoğraf çekilelim Twitter'da paylaşalım sana destek verelim diyorlar hatta Melda Hanım diyor ki buradan ona da teşekkür ediyorum Melde Onur CHP İstanbul Ületekili. ...sağolsun çok ilgilendi ve ilgileniyor da... ...Albrem diyor ya sen benden daha çok tanınıyorsun falan <gülüyor> diyor. Yani bu, bu çok önemli, mücadele çok önemli. Bu konuda LGBT hareketini ve bence... Aslında kökende birazcık da o da var. Feminist hareketi hakikaten e, yani çok önemli onların mücadeleleri. Bu noktaya gelmemizde yani linç psikolojisinden e, tanınılık, görünülük noktaya gelmesinde... E, ...önce feminist hareket başlama e, şeyi olarak sonradan da LGBT mücadelesini e, çok ciddi önemseyelim. E, ve bir şarkı arası verelim. E, eşcinsel Futbol Dünya Kupası duymuşunuzdur. Evet. International Gay and Lesbian Football Association 1997'den beri yapılıyor. 2005 yılında Kopenhag'da e, düzenlenmiş. Eee başı seçtiğini e, şarkıyı dinleyelim. Belki birkaç e, kelime notlamış. Özetleriz. Come out and play. 94.9 Açık Radyo'da ee, şeyin kodunu çektim elimde kaldı <gülüyor> <gülüyor> canlı canlı bunu da söyleyeyim ee, Erkeklik Olsaydı e düşünce kitabını konuşuyoruz iletişim yayınlarından çıktı Burcu Karakaş ve Halil İbrahim Dijdağ da beraberiz ee, evet, come out and play. Aynı zamanda iç ses, sport kitinde sloganı e, dışarı gel ve oyna. Hakikaten e, çık dışarı yani artık e, ve istediğin şeyi yap, oyna güzel yansıtıyor. Evet, Hollanda Futbol Federasyonu'nun da 1-2 sene evveldi sanırım bu konuda yaptığı bir projede kullandığı slogan bir reklam videosu var. O bir 30 saniye falan sürüyor. İşte maç yapıyorlar kendi aralarında bir tanesini işte dolabın içine gi giydirmişler. Dolap kostümüyle oynuyor vesaire vesaire. Ondan sonra da "Hayır bunu yapmana gerek yok. Çık dolaptan. Çık, do çık dolaptan. diyor ve takım fotoğrafına tekrar katılıyor. Yani bir başka futbol ülkesi böyle futbol federasyonu. Hatta <gülüyor> Söz, evet, böyle eee gerçekleştiriyor. Bestesi Henk van ait olan şarkıyı Andre Anders Orsagay seslendirmiş. Tabii de konu Danimarka futbolu olunca mü müziği de e, onun yapması <gülüyor> biraz trajik olmuş ama yani İskandinav futboluna <gülüyor> olan sevgimizi <gülüyor> sunmuş oluyoruz. Danimarka ama. demişken bir şey daha ekleyeyim. İyi denk geldi aslında. Bu da e, Manchester United'ın yedek kalecilerinden bir tanesi. Andres, e, Andreas Lindegard 2012-23 Kasım'ında kendi internet bloğunda bir yazı yazıyor. Ve artık kendi aramızda futbol dünyasında eşcinsellerin varlığını rahat rahat konuşmamız gerek diyebiliyor ve e, yani benim en vurucu olarak bulduğum e, cümlelerinden biri hani bunu rahatça konuşabilmek için bu cesurca cinsel yönelimini açıklayacak bir kahramana we need a hero for to da ben diyor. işte <gülüyor> evet Türk, Türkiye'de, <gülüyor> Türkiye'de de belki, belki evet Bu konuda olur. Ali İbrahim Dinç da başı çekebilir. Evet, evet. E, ay şey başı e, sonradan yani başı çektiği ortada da evet. sonradan e, idol olmaya inşallah tek başına devam etmez. Yani e, o da, evet, o da yani. ağır bir yük. Çünkü çok, çok, yani, e, hayatı da yaşarken sadece bir mücadelenin esiri olup veya onun gölgesinde yaşamak da yorucu bir Yani e, düşünün şey oluyor bir de hani e, artık her şeyinize ama her şeyinize dikkat etmek zorunda evet, kalıyorsunuz. Evet. Sıradan bir hayat kesinlikle her zaman her insanın tercih yani, ettiği bir şeydir. Kesinlikle. E, bu arada kitaptan e, anladığımız söyleşinizden e, aile... Burada e, yani Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir tavır gösterip ciddi anlamda yanında duruyor. Yani onlara da saygılarımızı ve sevgilerimizi gönderelim senin vasıdanla. Te teşekkür e, teşekkürler sağ yani Ailem yani gerçekten e, şunu her zaman söylüyorum e, eşcinsel bireylere e, benim gibi aile nasip etsin. Yani gerçekten çünkü e, özellikle kız kardeşim ve evin kadınları diyeyim. E, işte abimin hanımı yengem, işte kız kardeşim. Ve annem 12 Mayıs anneler gününde kaybettim Oo, 2013'te sağ, sağ olun. Zaten ondan sonra şey yani hani benim için şey şu anki mücadele hani hayatımızı idame ettirmek için insanlık adına verilen mücadeledir. Yani ben artık annemden sonra özellikle çok şeyin gereksiz olduğunu yani şöyle gereksiz olduğunu hani insanları üzmenin, kırmanın yani annem benim en büyük destekçimdi. Onu kaybetmek beni son derece üzdü ve halen onun şokundayız aile olarak. Ama kız kardeşim müthiş derecede geçen yine hiç unutmuyorum bir mesaj attı. Bir konu konuşuyorduk. Bana şey dedi işte bana ne demiş her ne olursa olsun dedi ben seni çok seviyorum ve senin her zaman yanındayım diye mesaj attı. Yani onun için ailemin abimin desteği ailemin babamın yani benim ailem şunu bize öğretmiştir. Babam ve annem rahmetli şunu söylemiştir hep. İnsanlara önce insan olarak değer ver. İnsanların ne olduğuna bakmayan insansa, çünkü bir de biliyorsunuz insan suretine bürünüp dolaşan çok, çok özür diliyorum yaratıklar var. Ama insan olan herkese sahip çıkın, destek olun. Ailem hep bize bunu öğretti. Ve seçmez hakkı verdi bize ailem. Mesela benim babam e, bana şunu sormuştur. İlkokulu bitirdiğimde önce hani haf Kur'an kursuna gitmek istersin, okula mı? Bu tercihi sundu. Ben de hayır okula gitmek istiyorum dedim ki aile herkes dindar bir aile. Dindar bir aile. Din bir aile. İnanç benim ailem dindar bir aile. Dini dar bir <gülüyor> aile <de. gülüyor> Evet söyleşiden de onu görmüş. Çünkü dini darlar maalesef bu ülkeyi bu hale getirenlerdir. Evet ama yani dediğin gibi başta dediğine dönelim ailenin buradaki tavrı başta çok. sırasında özellikle oldukça önemli. Ee, yani ailemin desteği olması her zaman söylüyorum belki ben şu anda sizinle burada sohbet ediyor olamazdım. Evet e, söyleşide kitapta gördüğümüz e, çok kelimeyi de almak istemediğimiz bir şekilde bayağı bir e, sıkıntının e, yani istenmedik aşamalarına kadar gelmişsin. Kolay değil. yaşadıkların evet. yaşadıklarında yani, yani her evet. şeye giremiyoruz her şeyi konuşamıyoruz. ...çok kolay değil. özellikle eşcinsel insanların e, askerlik meselesiyle olan ilişkisi malum... ...hoş hepimizin malum da... ...ama askere gitmemek için o insana çektirilenler rapor için... E, ...aklılık gibi değil tabii yani kitapta bunun detaylarını görebilirsiniz. E, Burcu sana bir şey soracağım, güzel bir soruyla bitirmişsin e, bir artı bir söylesin de. E, bu aslında hepimizi ilgilendiren bir soru, biz de bir dönemdir tartışıyoruz zaten. Futbol erkek midir? Erkekse neden böyledir? Kime soruyor? E, ...işte e, herkese Herkes. soruyor. <gülüyor> Herkes. <gülüyor> Erkek midir? Yani şu an itibariyle gördüğümüz... ...öyle herhalde size sormak lazım... ...niyesini. Öyle canım. Ama öyle. Senden dinleyelim. Neden böyledik sorusu bizim asıl merak ettiğimiz... ...ve geçen haftada tartıştığımız şey. Yani işte orada herhalde... ...siz biraz da ben şimdi tabii o kadar öyle... ...futbolun içinde hani büyüyen ya da hani... ...işte çok ilgilenen falan bir insan dedim... ...yani onu öncelikle belirteyim ama... Ee, tabii ki yani Türkiye'de olan her insan gibi haşirneşir oluyorsun bir şekilde yani maruz kalıyorsun haşirneşir oluyorsun maruz kalıyorsun, <gülüyor> kalıyorsun. aynı ee, yani herhalde o futbol sahaları da böyle e, yani e, testosteron kokuyor zaten ama hani böyle bir şekilde erkeklerin yine böyle kendini ispat etme işte çabalarının uzantısı falan gibi görüyorum yani Öyle bir şey içine giriyorsunuz niyese bilmiyorum siz sizle bizim konuşuyorum. <gülüyor> Vallahi e, hake, hakem şahit bizim, bizim nasıl oynadığımızı <gülüyor> o görüyor. Yorumu o şunu, yapsın. Şunu söyleyeyim. Yani e, hani hep söyleniyor ya futbol macho bir spordur diye. Ben bunu her yerde de iddia ediyorum. Macholuk futbolda bir maskedir. Bu maskeyi futbolcular takıyor, sahneye çıkıyor, macho sergiliyor. Sahneden çıktıktan sonra macho maskesini çıkartıyorlar. Yani burada ne demek istediğimi sizler de dinleyiciler de onu bilememekle merak. Ee, işte, bir kadın olarak yani, bu da önemli tabii bu yorum. Hayır <gülüyor> ekstradan hani yüze bir maske takıp çıkma durumu olabilir ama yani halihazırda hazırda zaten Türkiye'deki erkeklerin sizi de ayrı tutmuyorum bilmiyorum yani birazcık. <gülüyor> Bilmediğin için <gülüyor> ayrı tutma hadi bakalım. <gülüyor> yani yok öyle bir durum söz konusu ama dediğim gibi hani şey e, hani böyle güç işte erkek dediğin güçlüdür. Yumruğunu masaya vurur durumunun tabii futbol sağlarından arındırılmış bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. O açıdan evet futbol erkek tabii ki ama niye öyle olması gerekiyor? Yani öyle öyle olması gerekiyor değil de niye öyle olduğunu da Bilemiyorum ama çok tartışmaya açık bir konu. Valla aslında tabii şey e, kadın futbolun güçlü olduğu yerler de var. Yani sonuçta bu çocukluktan e, bizim tartışmış programlarda kadın arkadaşlarla tartışmış programda geldiğimiz sonuç birazcık o yani güdüleme yani kadın e, kız çocuğu top oynadığı zaman zaten hemen sokaktan çekiliyor oynamadı. Tabii yani evet. pardon seni böldüm hani Böl zaten, sadece konu olan sensin. <gülüyor> Yok estağfurullah. şey e, tamamen erkekleri içinde emanet edilmiş bir alan... ...yani en azından şey e, tabii ki de... ...kadınlar da oynuyor vesaire falan filan ama... ...hani evde böyle elimiz alıp işte... ...çiçerez meres falan yarken böyle... Işte ...sahada, <gülüyor> kutaklan kaç tane oluyorsunuz siz sahada? 22. <gülüyor> <gülüyor> Hakemlerle falan beraber <gülüyor> 22, vesaire 25. yani. Hakemlerle ha işte verir. böyle izlediğimiz bir... ...spor dalı yani. Ya, <gülüyor> şey var, <gülüyor> aslında erkek erkeklere... ...emanet edilmesinden... ...daha bence sıkıntılı olanı... ...erkekliğe emanet i̇şte, edilmesi. Tabii evet. erkek yani evet aslında tamam hani yani en başından beri zaten kitapta da hani o erkeklik off düşünce değil tabii yani kadın erkek işte vesaire üçüncü cins bilmem ne hani o cinsiyet şeyleri falan kodları ayrı ama hani onlarca tabii ki de bir erkeklikle bir evet. sorun var yani. Ya zaten şey değil mi hani çocuklarımıza hani çocukluktan beri işte oyuncakları bile ayırıyoruz. İşte erkek çocuğu bebekle oynamaz işte erkek çocuğu silahla arabayla oynar kız çocuğu bebekle oynar. Bu nasıl bir çocuklara böyle bir şey yani. Bırak çocuk neyle oynamak istiyorsa Son da oynasın. İşte mevzu... Toplumsal cinsiyet algısının tamamen evet, evet. toplu herhalde futbolda tezahürünü görüyoruz yani. Ee, bir yakın markaj e, arası veririm sonra artık son e, kelamla kalırız. Evet e, hakem konuğumuz vardı. Bir hakeme yakın markaş yaptık bu haftada. O da dünyanın ilk bilinen eşcinsel hakemi John Blankenstein. Süper. Biraz onun hakkında onun hikayesini dinleyeceğiz. Süper. Toplumların erkeklere dağıttığı rollerin kendini en görünür biçimde var ettiği alanların başında futbol oyunu gelir. Futbolcu yavaş bir pas atarsa karı gibi vurma, ikili mücadelede bir tanesi canavliyle yere düşüp kıvransın karı gibi ağlama ya da Hakem taraftara göre yanlış bir karar versin, adam gibi yönet şu maçı serzenişinin ardından hep bir ağızdan burada dile getiremeyeceğimiz bir argoyla dört hafli hakem sesleri yükselir. Hakemlere yapılan ilk sözlü saldırının eşcinselliğe vurgu yaparak gerçekleşmesinin nedenini araştırmayı sosyologlara bırakırken, Hollandalı hakem John Blankenstein'ın cinsel yönelimin hakemliği iyi yapmak için bir kriter olmadığını çok net bir şekilde kanıtladığı bilgisini ekleyelim. 12 Şubat 1949 doğumlu Blankenstein 22 yaşında bıraktığı futbolculuk kariyerinin ardından hakemlik yaparak yeşil sahalardaki varlığını devam ettirir. 1966'da başlayıp 1996'da tamamladığı 30 yıllık hakemlik kariyerinde 1985 yılında FIFA listesine girmeyi başaran Hollandalı cinsel kimliğini gizlemedi ve profesyonel futbolun ilk eşcinsel hakemi olarak da hafızalara kazındı. 90'larda kariyerinin zirve dönemini yaşayan Blankenstein 92 Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere-Danimarka maçında görev aldı. 1993'te Juventus Borussia Dortmund UEFA Kupası finalinde düdük çaldı. Ancak 1994 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline atanmasına karşın o maçı yönetemedi. Barcelona ve Milan arasında oynanacak maça atandığı haberini alan dönemin Milan Başkanı Silvio Berlusconi ve onun oluşturduğu İtalyan lobisi anti-propaganda yapmakta gecikmedi. Hollanda ekolünü benimseyen Barça'nın maçını Hollandalı bir hakemin yönetmesini kabul edemeyiz savunusunu geliştiren İtalyanlar yanına eklemeden de duramadı. Hem de eşcinsel. Hakemliği süresince 506 kez kulüp, 88 kez ulusal maç yöneten Blankenstein, kariyerine 96'da bitirdikten sonra LGBT hakları savunucusu olarak birçok panelde konuşmacı olarak yer aldı. Gerd Dembowski, dünyanın en önemli hakemi John Blankenstein'ın anısına başlıklı yazısında, Hollandalının en önemli özelliğini sorulan sorulara soruyla cevap verirdi sıklıkla. Karşısındakine kendini sorgulatmayı amaç edinmişti, sözleriyle aktarıyor. Halil İbrahim Dinçtaş ve onun davası da bu oyunun paydaşı olan herkesin oturup futbolda eşcinselliğin varlığı adına kendini sorgulaması için en güncel ve en güzel neden ve hala geç değil. Yakın arkadaşlar. <gülüyor> Evet Libero'dayız e, 94.9 Açık Radyo'da Volkan e, emeğine sağlık diyelim Teşekkürler Bu yakın markajın e, hastası olduk Evet Volkan'ın hazırladığı yakın markajı dinledik e, Blenkenstein'a da e, sevgilerimizi gönderelim evet. selamlarımızı Halil İbrahim Dinçtağ ve Burcu Karakaş beraberiz e, Erkeklik Offsite'e Düşünce kitabı vesile oldu e, Bir araya geldik iki radyocuyla bir, bir eski açık radyocu <gülüyor> Ee, ...rahat bir e, muhabbet çeviriyoruz. Kitap iletişim yayınlarından çıktı. Ee, Baver Çıkır da yazarlarından biri. Onu konuk edemedik. Evet, e, artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz e, programımızın... E... Halil bir şeyi sormak istiyorum. Şu anda ne yapıyorsun? İşsiz olduğunu uzun bir dönem, onu başta söylemiştik zaten ama seni bizim maçlarda hakem olarak takip ediyoruz. Ama bir taraftan da yazarlık faaliyeti evet. de var. Şöyle söyleyeyim, e, Nisan ayı, 2013 Nisan ayından itibaren e, 8 ay boyunca da e, Radyo Spor'da program hazırlayıp sundum Hakem Günlüğü diye. Ee, buradan da Saadettin Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum desteğinden dolayı. O kadar destek verebileceklerini söylediler. Daha sonra oradaki programlarımız sona erdi. Ee, şu anda e, zt.com'da Nurcan Akat Hanım'a da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ama ondan öncesinde e, Yücel abi bu öncülüğü yapmıştı. E, iş konusunda e, ZT'de yazma konusunda. Ona da buradan seviyorum Bizim Yücel abi. Yücel Kaptanımız. Göktür. Aa, <gülüyor> Yücel Göktür. 1 artı 1 ekspres. Evet, evet. Yani, e, o e, aracı oldu ve ona da çok teşekkür ediyorum. Şu anda zetede haftada 2 gün köşe yazıyorum. E, sporla ilgili. E, ve e, yeni çıkan gazete isim versek herhalde sorulmaz. Karşı gazetesinde de e, bir anlaşmamız oldu. Onlarla da... E, işte işte hafta sonları maçların hakem yorumlarını yapıyorum ee, ve haftada bir gün salı günleri de e, köşe yazacağım. Şimdilik e, haftada üç köşe yazısı haftada üç gün maç yönetiyordum iki gün Efendilik'te, bir gün gazoz liginde ama şimdi gazoz liginde de iki gün yöneteceğim dört gün bakalım herhalde biraz yorucu olacak e, çok <gülüyor> yorulursam artık ara veririm herhalde. <gülüyor> Arada bir ara çok müsamma gösteriyor Halil İbrahim Dinçler. Işte. Ne diyorsun sen? Yani dişe diş. Dişe diş birazcık <gülüyor> olması lazım. Ya. Biraz yerde şey, yuvarlanması canım, lazım. Ama e, bu hafta Efendi Ligi sürpriz bekliyor. Oo. ne, ne evet, sürprizi var evet. acaba? Evet sürpriz. Allah peki, Allah. peki Burcu sen e, bizim bu alana e, girmeye hala yani niyetli misin? Devam edecek misin bu tip işlere? Bu alana girmek derken? futbol <gülüyor> futbol alanının onda olmasa da e, homofobiyle gerek olsun, gerek ülkemizde süregelen kadın düşmanlığı olsun. Evet, kadında yönelik şiddet olsun, kadında aşağılama olsun vesaire alanında zaten aktivitelerimiz devam edecek. Bugünden sonra nerede yazacağım <gülüyor> ben bilmiyorum. <gülüyor> Şimdi Hanım. şu anda mesela zaten Burcu 2012'de sanırım. 2011'de herhalde bir röportajı yapmıştık. Onu Tam işte, şey yani O tarihten itibaren artık zaten futbolun içine girdi benimle. Girdi konuşarak. evet çıkışı yani yok artık. Yani oradan çıkışı evet. yok artık. Evet çok sağ olun. Ayağınıza ağzınıza, <gülüyor> sağ olun. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Biz Libero'ya geldiğiniz için. Evet, evet programın tekrarını dinlemek isteyenler olabilir. Buyur. E, Bloğumuzu hatırlatalım. En azından oradan baksınlar. Libero. 949.blogspot.com Evet e, bu haftalıkta e, bu kadar Libero'dan e, Halil İbrahim Dinçtağ ve Burcu Karaklaş'la beraberdik. E, Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. pazarlar teşekkürler.